Rabbi shrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma ve fahma ve alhiqni bis salihin. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı geceler diliyorum. İnşallah eee bu dersimizde Bakara suresinden ilk ayetlerle inşallah dersimize başlayacağız ve ardından soru cevap bölümüne geçerek kısa bir sohbet soru cevap şeklinde olmasını diliyoruz. inşallah hayırlı bir vakit geçireceğiz hep beraber. Allah cümlemizden razı olsun ve ben fazla vakit kaybetmeden hemen Bakara suresine başlıyorum. Geçen haftalarda Fatiha Suresi ile ilgili sohbetimiz olmuştu. Değerli kardeşlerim Bakara Suresi bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Ayet sayısı olarak 286 ayetten müteşekkildir. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresidir ve içermiş olduğu imani tevhidi meseleler ile öne çıkar. Mü mü müminlerin özelliklerinden bahseder. İman etmenin özelliklerinden bahseder. İmana muhayir olan şeylerden bahseder. Kafirlerin, müşriklerin, münafıkların sıfatlarından bahseder. Yine başında bu özellikle başında Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor, onda hiç şüphe olmadığından bahsediyor ve e, gerçekten Kur'an-ı Kerim'de şu anda 50 sayfalık bir bölüm Bakara suresini oluşturuyor ve bu sure gerçekten içinde muazzam ayetlerin bulunmuş olduğu bir sure ve özellikle Ayet el Kürs'inin içinde bulunmuş olduğu bir sure ve gerçekten de birçok açıdan okunduğu takdirde imanı artıran kişiyi her türlü şirki tuzaklardan uzaklaştıran her türlü şirki inanç tavır veya e, şirki yönde insanların, müminlerin ayaklarının kaymasını engelleyen ve bu konuda onlara destek olan uyanık olmalarını sağlayan, uyanık olmaları için gerekli her türlü e, açılımı, bilgiyi örneklendirerek anlat, anlatan çok önemli bir sure. Aynı zamanda biraz sonra bazı hadis-i şeriflerde okuyacağız sureyle ilgili. E, maddi olarak da Gerçekten şifai manada çok büyük bir etkisi olan Allah'ın iziyle etkisi olan bir sureyi i celile. Bunlarla ilgili hemen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden varit olan bazı hadisi şerifleri aktaralım. Bazıları zayıf, bunları da belirteceğiz. Zayıf olan hadisi şerifler de var. Ama bunları da bilmemizde fayda var. Zira bazı insanlar... Bu e, hadisleri, yani zayıf hadisleri öne sürerek bazı yanlışları e, bize anlatmaya çalışıyorlar, bazı yanlışların doğru olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Ki e, şu hadis şerifte işte gelecek şimdi inşallah bu hadis şerifin sonunda e, bu konuyla ilgili biraz daha e, konuşacağız inşallah usta Yine e, bu hadis-i şerifte e, Bakara suretin, e, suresinin fazileti, Ayet-el-Kürsi'nin faziletiyle ilgili bilgiler var. E, Kale'l-İmam-ı Ahmet, i̇mam Ahmed Ahmet dedi ki, Haddetena Arim, Arim bize bahsetti, Haddetena Muammer, Muammer." an ebîhi Muammer de babasından bize bahsettiği an Maqal İbn Yasir eee e, e, e, Yasar Maqal İbn Yasar'dan e, bahsetti. Enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bize anlattı. Ale dedi ki yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El Bakaratu senamul Kur'anî Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in zirvesidir. en uç noktasıdır. Ve zirvetehu yine hem Kur'an-ı Kerim'in en yüksek zirvesidir. Nezele ma'kulli ayetin minha 80 meleken. Bu Bakara suresinden inen her ayetle birlikte 80 melek de inmiştir bu sureyle beraber. Wastuhricet veya sustuhricet Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum eee bu ayet ki ayetel kürsî'nin başıdır. Bu ayette eee bu surede geldi diyor ve sustuhricet min tahtil arşî Arşın altından çıkartıldı. Fevusilet biha. Ve bu Suriye arşın altından bu e, ayet-el kürsi çıkartılarak e, bu e, Suriye eklendi. Bir surat bakara. Bu Suriye Bakara suresine eklenmiş oldu. Ve Yasin kalbül Kur'an. Yasin de Kur'an-ı Keriv'in kalbidir la yaqraha rajul yuridu llahu vaddaral ahire illa gufira Allah'ı ve ahiret gününü isteyen isteyerek Yasin'i okuyan her kişinin günahları bağışlanır illa gufira lahu günahları bağışlanır waqrauha ala mawtakum onu ölülerinize okuyunuz. Şimdi e, hadis-i şerif burada bitiyor. Bu hadis-i şerifin tabi zayıf olduğunu söylemiştik. Yine İbni Kesir tefsirinde bu hadisin neden zayıf olduğunu da dile getiriyor. Şimdi bu hadisi bazıları mesela hasen derecesinde, sahih derecesinde görerek e, bazı insanlar, bazı çevremizdeki bazı insanlar işte ölülere Yasin okunur babından bir hüküm veriyorlar. Gerçekten de bu çok meşhur biliyorsunuz. Ülkemizde de çok meşhur. Bugün ülkemizde yetişmiş olan bir ilim adamına sorsanız, işte ölülere Yasin okunur mu? Kabristan'da Yasin okunur mu? gibi bir soru sorsanız, tevcih etseniz hemen size buna benzer bazı hadis-i şerifler okurlar ve bu hadislerin sayı olduğunu dile getirirler ve okunması gerektiğini söylerler. Halbuki bu hadis-i şerif değerli kardeşlerim zayıf bir hadis-i şeriftir. Bununla e, İbni Kesir kendi tefsirinde bunun zayıf olduğunu illetiyle birlikte dile getirmektedir. E, fakat e, biliyorsunuz ki zayıf hadisler çoğaldığında zayıf hadisler çoğaldığında yani aynı konuyla ilgili bir birkaç hadis-i şerif var ise bunlar zayıf ise Bunlar kendisinden daha sağlam bir hadise muhalif olmadıkça, Kur'ana, Sünnete, İslam'ın genel ilkelerine aykırı bir durum hüküm, daha sağlık, daha sağlam Sünnete daha sağlam delillerle gelmiş olan bir Sünnete aykırı bir durum vaaz etmedikçe ve delil olarak gösterilecek konu herhangi bir hüküm içermiyor ise, herhangi bir vücubiyet, farz, vacip e, gibi konular e, içermiyor ise ve sadece konu e, mendup işler ve mübah işlerden sayılıyor ise, bu takdirde bu, takdirde, e, bu zayıf hadislerle amel edilebilir diyor Cumhur-i Bu şekilde söylüyor. Şartları var, daha geniş şartları var şu anda tabi ben özet olarak bunları söyle, e, söyledim e, ve bazı alimlerde diyorlar ki hadis zayıf da olsa e, işte sonunda geçen bölüm özellikle ölülerinize Yasin okuyunuz bölümündeki e, konunun mevta hüküm geçiyor orada burada mevta hükümden kastın yani hasta olan veya ölüm hastalığına yakalanmış olan bir Kişi için e, okuyunuz manasında manasına gelmektedir diye bu hadisi e, ölülere değil de yaşayanlara e, işte yasin okuyabileceğine okunabileceğine dair bir delil olarak getirenler de vardır. Peki e, İslam ne der? İslam ne der? Sünnet ne der? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak varit olan Hadisler hadislerde açıklanan İslam nedir? Değerli kardeşlerim, bir hatırlatma olsun. Kur'an-ı Kerim hem kalpteki imani noktadaki hastalıklara şifadır. Okursunuz, şüpheleriniz gider. Hem de maddi hastalıklara şifadır. Maddi hastalıklara da şifadır. Bunun delillerini İslam'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yaşantısında birçok defa birçok yerde görmekteyiz, mülahaza etmekteyiz. Özellikle Fatiha suresini okuyarak bir kavimdeki bir hastalığa şifa sebebi olan sahabeler var. Biliyorsunuz bu hadisleri duymuşsunuzdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabelere bir daha böyle bir şey başınıza gelirse yine aynısını yapınız manasında bir tavsiyede bulunmuştur. Şimdi buna benzer hadisler de var ama konumuz bu değil. Konumuz tabii ki bu sureyi celileyi nasıl anlarız? Bu ayetler için ilk baştan konuya daha girmedik ama bu ayetler ışığında yapmamız gerekenler nelerdir? Bunlarla ilgili konumuz. O yüzden... Diğer konulara fazla derin olarak girmek istemiyoruz. Fakat burada e, biraz önce e, tarih etmiş olduğumuz sorunun da cevabını özetle vermeden geçmeyeceğiz. Evet şunu hemen ifade edelim. E, sünnet şunu söyler. E, ölüm hastalığına yakalanan bir kişi, ölüm hastalığına yakalanan bir kişiye ne yapılması lazım? Biliyorsunuz ki bu kişi ölüm hastalığına yakalandı, yani ölmek üzere. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi o kişiye üç defayı geçmemek şartıyla onun yanında ya onun yanında onun yanında la ilaha illallah demek, la ilaha illallah veya Muhammedur Rasulullah demek veya onun yanında. Ee, belki ona hitaben de eğer biraz idrak ediyorsa, biraz algılaması varsa, ey filan kişiyle ilaha illallah de gibi bir tavsiyede bulunmak, sünnette var olan bir sayı hadislerle de sabit olan bir gerçektir ve cumhur-ülemanın bu konuda ilgili herhangi bir şüphesi de yoktur. Ve dolayısıyla ölmekte olan bir kişiye bu şekilde e, bila ilahe illallah'ı e, hatırlatmak Müslümanların bir görevidir ve sünnetin de ihya edilmesidir. Fakat e, sahih hadislerle gelen e, hiçbir hadis yoktur ki, hani ölülere veya ölmekte olan bir kişiye açın Kur'an-ı Kerim okuyun manasında bir hadis-i şerif, sahih bir hadis-i şerif e, ben bilmiyorum yoktur. Ee, bu hadis-i şerifin zayıf olduğunu zaten burada İbni Kethir e, tefsirinde beyan etmektedir. Bu konuda bizler de uyanık olalım. Bununla ilgili insanların ağzında birçok hadis-i şerif geçmek, e, gezmektedir. Bunları da bu kardeşlerimize güzel tepkiler vermek suretiyle e, güzel güzel yumuşak yumuşak meselenin ne olduğunu anlatmaya Gayret etmemiz lazım. Ee, getirilen hadislerin işte eğer zayıfsa kaynaklarından zayıf olduğunu güzel bir uslu bile dile getirmek ve o kardeşlerimizi de doğruya hayra gerçeğe, e, gerçek sünnetin e, ilkelerine davet etmek lazım. Şimdi e, diğer bir başka hadis geçelim. Bu hani e, Ebu Hureyre'den geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki: "Kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Li kulli şey'in sinamun ev sinamun ve inna sinamul Kur'an-i Bakara her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara'dır. Ve fiha ayetun" Ayil ee, orada bir ayet vardır ki bu ayet Kur'an-ı Kerim'in efendisidir. Yani seyyidesi, yani için, e, en, en öncelikli e, ayetidir manasında. Seydetin, yani orada ayetlerin e, babası diye bir tercüme etmiş olsak çok yanlış yapmış olmayız. Deyim olarak söyleyelim yani. Ayetlerin babası, ayetlerin başı manasında, e, efendisi, seyidesi manasında orada bir ayet vardır ki o ayet e, ayetlerin e, başıdır, reisidir, efendisidir. O da nedir? Ayetel kursi. Ay, Ayetel kursi. Bu şekilde bu hadis i şerifte yine e, sayi hadisçiler arasında yine. Bu ait bu sureyle ile ilgili başka bir hadis-i şerife bakalım. La tec'alû buyûtakum kubûran. Evlerinizi kabir yapmayın. Peygamberimiz buyuruyor. Yine Ebu Hureyre'nin rivayetiyle gelen bir hadis-i şerif. La tec'alû buyûtakum kubûran. Evlerinizi kabire dönüştürmeyiniz. فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذ۪ي تُقْرَعُ ف۪يهِ Bakara, la لَا يَتْخُلْهُ الشَّيْطَانِ İçinde Bakara suresi okunan bir eve şeytan girmez. Bu şekilde buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Tirmizi diyor ki bu hadis-i şerif Hasan e, sahih bir hadistir diyor. Hem sahih Hasan. hasen yani hem hasen hem de sahih derecesinde bir hadis-i şeriftir diyor. başka bir hadis-i şerife bakalım yine sure ile ilgili. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne şeytan yahrucu min el-beyt izâ semi'a suretü'l-Bakara <gülüyor> tuqra Şeytan içinde Bakara Suresi okunan bir ev bir evden çıkar. Şeytan içinde Bakara suresini duyduğu zaman, o evden derhal çıkıp gider manasında bir hadis-i şerif. Yine e, bir başka hadis-i şerifin içeriğinden alalım. Ona benzer bir manası var. İnne şeytan min el beyt beyt yesma'u fihi suratel Bakara. Şeytan yine aynı manada bir hadis-i şerif. surat Bakara'nın okunduğunu bir evde şeytan duyarsa o evden adeta kaçar manasında. Bu hadis-i şerifte diğer hadis-i şerifle mana olarak aynı. Son bir hadis-i şerifimizi okuyalım ardından diğer surelerimize kısaca temas edeceğiz. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. لا ألف ين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى ويدعو البقرة يقرأ يقرؤوه يقرأها فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن asgır albiyoti aljof e, aljof sıfır min kitabılla e, bu hadis şerifte bazı kelimeler var bu kelimelerle ilgili bir araştırma yapmamız lazım o yüzden bu hadis şerifi e, manasını şimdi vermeyeyim çünkü bazı kelimeler e, garip geliyor şu anda dolayısıyla bu bunu inşallah sohbetimizde, başka bir sohbetimizde dile getireceğiz inşallah. teala. Değerli kardeşlerim, bu konuyla ilgili İbni Kesir'in tefsirinde birçok hat şerif yer almakta. Dileyen kardeşlerimiz oradan da bakarlar inşallah. teala. Biz şimdi hemen bu ayetlere kısa kısa temas etmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Eliflamim ne diyoruz? Bunlara bu eliflamim, eliflamra, hamim, tahe gibi huruf mukatta diyoruz. Yani kesik kesik harfler diyoruz. Bunlar da biliyorsunuz ayet olarak sayılıyor. Fakat bu ayetlerin Cumhur müfessirine göre manası yok. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in için konmuş diye Soru, sorulursa cevabı yine müfessirler tarafından Cumhur, müfessir, e, cumhur müfessirinin tarafından şöyle veriliyor. Bunlar kulağı ondan sonra gelecek olan ayetlere hazırlamak içindir. Dikkat çekmek içindir. Kulağı daha sonra gelecek olan ayeti kerimelere hazırlamak içindir. O yüzden Allahü Teala bu şekilde dikkat çekmek istemiştir. Kulaklar hazır olsun. Ardından gelinecek olan ayete dikkat edilsin. Çünkü hepimiz bilmekteyiz ki insan ilk duyduğu şeyi algılayamaz. Yani bir ses geldiği zaman o sesin nereden geldiği, o seste ne vardı, onu birden algılayamaz. Ama Önce bir ses duysa, sonra o yöne doğru kulak kesilse, ardından dikkatlerini toplasa, ardından gelecek olan seslerin, cümlelerin ne manaya geldiğini daha iyi algılayacaktır. Çünkü kulağı hazırdır, zihni hazırdır, o belki ilk duyduğu anda zihni başka şeylerle meşguldür, dağınıktır. Başka bir şeyle meşguldür, işle meşguldür, başka bir insanla konuşuyordur, başka bir şey düşünüyordur, bir hayal kuruyordur vesaire. Ama bir ses geldiği zaman dikkat çeken bir ses özellikle, garip bir ses geldiği zaman ve kulaklar adeta oraya doğru yönelir. Beyin, akıl, kalp, her bütün benliğiyle insan oraya doğru yönelir. Özellikle bu duyulan şey... Manası bilinmeyen bir şeyse, mesela Elif, Lam, Mim, yani çok manası bilinmiyor. Elif, Lam, Mim, üç tane harfi Allahu Teala söylemiş. E, bu gerçekten Arapların alışmış olduğu bir şey değil. E, dolayısıyla e, çok garip karşılayacaklar ve garip karşıladıkları için de dikkat kesilecekler. Ardından gelen ayetleri de dinlemiş olacaklar bu şekilde. E, mesela orada Elif, Lam, Mim değil de başka bir şey söylenmiş olsaydı. Bilinen bir şey mesela. Ee, o zaman da belki hani fazla dikkat çekmeyebilirdi. Elif, la, mim bilinmeyen bir şey olduğu için bir gizlemi var. Ve bu gizlem gerçekten de dikkatleri e, toplamak için, insanların dikkatini toplaması için önemli bir unsur. Ve müfessirler de biraz önce bahsetmiş olduğum gibi diyorlar ki kesik harflerin e, söylenme e, kastı bu olsa gerek diyorlar Allah Alem. Delkel kitabu la araybe fih. Bu öyle bir kitap ki onda herhangi bir şüphe yok. Delkel kitabu la araybe fih. Bu öyle bir kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Hudulil <gülüyor> muttaqin. Bu çekinenler için Allah'ın hudutları konusunda. Allah'ın ayetleri e, haramları koymuş olduğu ilkeler yasaklar helallar konusunda dikkatli olmaya çalışan sınırı geçmemeye çalışan Allah'ın haddını hududunu çiğnememek için özen gösteren Allah'ın ayetlerine emirlerine yasaklarına nehirlerine karşı saygılı olan herkes için ne var e, bir hidayet olma özelliği var. Vel kitab, öyle bir kitap ki la rai ve fihi onda herhangi bir şüphe yok İçer, içerikli içeriği konusunda herhangi bir şüphe duyulmaması lazım gerçekliği e, tartışılmaması lazım çünkü Rabbül aleminden gelmektedir kesinlikle yanlış içermemektedir yalan içermemektedir kesinlikle doğrudur Rahman Rahmanın katından gelmektedir ve onda en ufak bir şüphe yoktur ve öyle bir kitaptır ki korunmak isteyenlere Allah'a yaklaşmak isteyenlere takvaya erişmek isteyenlere sakınarak saygılı olarak Allah'ın katında iyi bir makam mevki edinmek isteyenlere Allah'ın sevgisine rızasına mazhar olmak isteyenlere ve Allah'ın nimetlerine mazhar olmak isteyenlere karşı bir ne var? Bir Rehberlik var, bir yol gösterici özelliğe, özelliğe sahip, hidayet özelliğine sahip. Huden, bir rehberdir, bir hidayettir. İl-Muttakîn, kullar için bu, gerçekten bu kitap bir e, yol gösterici hidayet kitabıdır. اَلَّذ۪ينَ Bil بِالْغَيْبِ ve yukibun as-salata ve ki bu muttaki kullar kim Allahu Teala muttaki kulların sıfatlarını söylüyor. Bu muttaki kullar bakınız ellediğine öyle kimseler ki yu'minuna iman ediyorlar bil gaybi. Gayba iman ediyorlar. Gaybta olan kim en başta gaybta olan Allah. Onun melekleri. Yine onun kitapları, bütün bunlar kayıptı olan şeyler. Ve hatta mesela peygamberleri görüyoruz, ayetleri görüyoruz ama ayetlerin geldiği yer bizler için kayıp. Peygamberleri görüyoruz ama peygamberlere peygamberlik vazifesini veren makam bizim için kayıp. Yani biz onu göremiyoruz. Dolayısıyla peygambere iman, da aynı zamanda kayba imandır. Kitaplara iman da kayba imandır. Allah'a inan, inanmak da kayba inanmaktır. Ayetlere inanmak da kayba inanmaktır. Meleklere hakeza. Öldükten sonra dirilmeye hakeza kayba inanmaktır. Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu bütün ilkelere inanmak esasen kayba inanmaktır. Çünkü her ne, e, ne kadar bazı şeyleri aklımızla bilebiliyorsak da şansımız e, bu ayetlerin geldiği makam, mevki bizim için kayıp bir makam, mevkidir. Ve e, mümin olmanın, muttakih olmanın en büyük özelliği de kayba iman etmedir. Yani insana Allah tarafından verilen akıl, fıtri, e, fıtri ilkeler e, o ana yazılım e, neticesinde vesilesiyle, dolayısıyla Yine Allah'tan gelen e, kitaplar ve peygamberler aracılığıyla kayba iman etmek, muttakilik için en önemli şarttır, en önemli vasıftır. اَلَّذ۪ينَ Bil بِالْغَيْبِ işte o muttaki kullar kimlerdir diye soru sorarsan cevabı şudur. Onlar kayba iman ederler. Kayba iman ettikleri için ne yaparlar? وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ Namazı kılarlar. Kayba iman ederler ve namazı kılarlar. Demek ki kayba iman etmek namazı kılmayı gerektiriyor. Kayba iman eden namazını kılar. Kayba iman etmeyen veya bu konuda eksiği olan, hatası olan namazını gevşetir, namazını kılmaz. Namazını kılmaz. Kayba iman konusunda en ufak bir şüphe taşımayan kişi ancak namazına önem verir, namazını kılar. Ve mümin olmanın, muttaki olmanın ikinci önemli şartı kayba imandan sonra namazı kılmaktır. Namazı kılmaktır. İman, imandan sonra, kayba imandan sonra namazı kılmak geliyor. Demek ki namazı kılmayan bir insanın kayba inanması da e, inanç ilkeleri açısından kuvvetli bir e, inanç olarak kabul edilmesi mümkün olunmayan bir e, görüntüyü ortaya çıkartıyor. Demek ki bizler de insanlara muttaki olmanın, takva sahibi kul olmanın gereklerini, yolunu, yordamını anlatırken bu e, ilkelere, bu ayetlere bakmamız gerekiyor. Kayba iman ardından eğer kayba iman ettiysen namazı kılmak. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Muttaki kullar kimlermiş? Kayba iman eden, namazı kılan ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden Allah yolunda infak edenler. Zekatı verenler, sadaka verenler, fakire fukaraya bakanlar, malını Allah yolunda, cihat yolunda infak edenler. Demek ki burada kaç tane özellik var? Muttaki kulların 3 tane özelliği var. Kayba iman eder Namazı kılar ve Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan Allah yolunda infak eder. Peki dördüncü ayet ne diyor ek olarak. Ve ladin yueminune bima unzile ileyike ve me unzilemin Yine o muttaki kulların dördüncü özelliği sana iman edenler ya, iman eden, ederler ya Muhammed. Bana iman ettikten sonra senin benim tarafından gönder, gönderildiğin gerçeğini de kabul ederler. Buna iman ederler. Bime unzile ileyke Sana indirilen her ayete, sana indirilen her vahye iman ederler. ederler. Kim? muttaki kullar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ bima unzile اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ Senden önce ki peygamberlere de indirilene iman ederler. Öyleyse dördüncü özellik nedir? Muttaki kulların dördüncü özelliği. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen Kur'an'ı ı Kerim'e harfiyen iman etmek, daha önceki peygamberlere gönderilen kitaplara ve sayfalara vahiy adını ne varsa hepsine, İman etmek. Tabii ki daha önceki peygamberlere gönderilen kitaplar elimizde sağlıklı olarak bulunmadığı için bugün var olan İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a vesaire e, tahrif edilmiş kitaplar olarak bakmak zorundayız. Çünkü peygamberimiz e, bunu bize ifade etmektedir. Yine e, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Yahudilerin, Hristiyanların dinlerini bozduklarını, kitapları bozduklarını heve, hava heveslerine göre yeniden kitabı dizayn ettiklerini vizela ifade etmektedir. Ve elimizde bugün bulunan binlerce İncil'ler, Tevratlar da bu kitapların farklı farklı olduklarından dolayı tahrif edildiğinin çok açık, mantıksal bir görüntüsüdür. O zaman biz ne yapacağız? Bu kitaplarda olan şeyler. Eğer Kur'an-ı Kerim'e aykırıysa diyeceğiz ki bunlar uydurmadır. Kur'an-ı Kerim'e muvaffık ise o gerçekler. Diyeceğiz ki ha bunlar doğru olan şeylerdir. Bunlar tahrif edilmemiş. Ama Kur'an-ı Kerim'e aykırı ne varsa diyeceğiz ki bunlar tahrif edilmiştir. Hatta Peygamberimizin ağzından dökülen hadis-i şeriflere aykırı bir şey dahi olsa diyeceğiz ki bunlar tahrif edilmiştir. Bunlar esasen Allah'ın indirmiş olduğu İncil'de, Allah'ın indirmiş olduğu Tevrat'ta bize burada yoktur diyeceğiz. O yüzden e, bizim eski kitaplara karşı, şu anki tahrif edilmiş kitaplara karşı konumumuz bu olmalıdır. Şimdi peki tarih kitapları var. Tarih kitaplarında, hatta bizim tefsir kitaplarımızda İsrailiyat var. Nedir İsrailiyat? İsrailiyat, İsrailoğullarından oğullarından veya e, eski Hristiyanlardan, Yahudilerden tarih kitaplarında e, onların rivayet etmiş oldukları bazı e, hikayeler, tarihi olaylar, bazı e, durumlardır. Bunlara İsrailiyat diyoruz. İsrailiyatlardan bugün birçok e, tefsir kitapları İsrailiyat'ı kullanmak suretiyle ayetleri açıklama yoluna gitmektedir. Ama bunun İsraili olduğunu da bildirmektedirler. Fakat ee, esas soru şu. İsrailiyat karşısında Müslümanın konumu ne olmalıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından size gelen haberleri yalanlamayın ve onları doğrulamayın da. Yalanlamayın, doğrulamayın da. Çünkü e, yalanlarsanız belki o haber vahidi, Siz anlayamadan vahiy yalanlamış olursunuz. Doğrulamayın. Çünkü belki de o İsrail oğullarının din adamlarının uydurmuş oldukları bazı hurafelerdir, bidatlerdir, dine sokulmuş şeylerdir. Siz onları tasdik ederek onların dinine Allah korusun girmiş olursunuz. Dolayısıyla böyle bir tarihi İsrailiyat, tarihi bir rivayet önümüze geldiğinde biz kuran kelime Kerim'e karşıysa Aykırıysa zaten diyebiliriz yani Kur'an-ı Kerim'e aykırı bu. Bu Allah'ın indirmiş olduğu bir vahiy olamaz. Çünkü Allah'ın indirmiş olduğu vahiyler arasında eski zamandan bu zamana kadar bir e, farklılık yoktur. Bir çelişki asla yoktur. Çelişki varsa demek ki bu uydurmadır diyeceğiz. O Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğu zaman onu kabul etmeyeceğiz. Ama Kur'an-ı Kerim'e aykırı değilse, Kur'an-ı Kerim'de onunla, onunla ilgili herhangi bir malumat yok ise, hadis-i şeriflerde onunla ilgili herhangi bir malumat yok ise, Böyle durumlarda ne yalanlayacağız ne de doğrulayacağız. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyesi emri budur. Biz de bunu yapacağız. O yüzden bugün birçok televizyon programlarında yok şöyle olacak, yok böyle olacak. İsrailiyatlardan yola çıkarak efendim şu tarihte kıyamet kopacak, şu tarihte böyle olacak gibi e, bazı şeyler söyleniyor. Bunlara da inanmayacağız. Yine aynı zamanda e, astroloji diye bir şey var. Bugün maalesef birçok Müslüman da buna inanmaktadır. Yani yıldızname, yıldızlama diye halk arasında geçer. Yıldızlara bakarak e, insanların kaderiyle ilgili konuşanlar var. yıldız yıldızcılar var biliyorsunuz. Kahinler var. Astrolog, bunlara şu asırda astrolog deniyor. Astrolog. Bunların hepsi insanın doydu, doğduğu aya bak, bakarak burcunu tayin ediyorlar. Oğlak burcu, yay burcu, yengeç burcu... Efendim Başak Burcu vesaire. bu burçların e, ne manaya geldiğini onlar kendileri kendi akıllarına göre açıklamışlar. Birçok yalan uydurmuşlar ve kim hangi ayda doğduysa ona e, işte sen Yengeç Burcu Burcu'ndansın. Yengeç Burcu'nun e, şahsi özellikleri şunlardır bunlardır. İşte e, şöyle olacak böyle olacak gibi bir takım yalanlar. E, iddia etmektedirler, söylemektedirler. Müslümanın bunlara inanması söz konusu değil. E, maalesef üzülerek görüyoruz bazı Müslümanlar e, bunun inkar edilemez bir e, durum olduğunu, hatta hatta dini bir vecibe olduğunu, hatta hadislerde e, bunlara yer verildiğini ve e, bu şeylere bakılmak durumunda olduğunu, bunların kale e, alınması gerektiğini, bunun İslam'a aykırı olmadığını, hatta İslami bir şey olduğunu söyleyen cahil bir Tabaka var. var. Hatta bazıları eğitimli. Ee, Müslüman bir grup ama eğitimli. Ama maalesef bu eski hastalıklardan vazgeçmiş değiller. Biraz da cehaletten kaynaklanıyor. Bu konuyla ilgili e, gerçek bilgilere ulaşamadıklarından dolayı maalesef başak e, oğlak, yengeç, e, burçlarıyla e, uğraşmaktadırlar. Dilimizle değerli kardeşlerim insanın doğduğu Ay'a göre kendinin, kendisinin karakter yapısının e, değişmesi, e, doğduğu ay'a göre inançlı olup olmayacağı, doğduğu zamana göre e, ahlaklı olup olmayacağı, doğduğu zamana göre bahtı açık mı kapalı mı gibi e, efendim, değiş, değişken olan bir takım şeyler e, gündeme gelemeyeceğini bizlerin bilmesi lazım. Eğer böyle gerçeklere inanmış olursak, Böyle yalanlara inanmış olursak edersiniz o zaman efendim Ekim ayında doğan bir kişi isyan edebilir. Der ki ben Ekim ayında doğdum, Ekim ayında doğanların bahtı hep karaymış, Allah bana ihanet etti haşa ve kella diyebilir. Dinimize aykırı diyorum, mantığa aykırı, akla aykırı bu astrolojinin vermiş olduğu bütün veriler, Doğru değil, dini değil. Zaten bu astrologlar hepsi uçuk insanlar. Hepsi ezberden konuşan inançsız, inançsız insanlar. Baktığınız zaman bol keseden atan cahil takım bunlar. Ama birçok Müslümanı da maalesef kandırmış durumdalar. Neyse, biz ayetlerimize devam edelim. Çünkü vakit bir hayli uzadı. 40 dakikadır beraberiz. Dedik ki dördüncü özelliği müttaki kulların neydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inene iman etmek. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ diyor. Senden önce gelenlere de iman etmesi. Muttaki kulların dördüncü özelliğidir. وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ yuqinun. Yine o muttaki kullar ahirete de iman ederler. O muttaki kulların e beşinci özelliği de ahirete iman etmeleridir. Burada yu'minun demedi aslında ama ben tercüme olarak öyle söyledim. Ee, ama bunun tabii ki dikkat etmemiz gereken bir nokta. Yu'minun deseydi ahirete iman ederler o insanlar, o müminler e, muttaki kullar manasında bir tercüme etmemiz gerekiyordu. Ama yuqinun diyor. yuqinun yu demek imandan daha öte Şüphesiz bir şekilde inanmayı gerektiren Bir e, durumdur İkan içinde olmak Yakin bir bilgiye sahip olmak Şeksiz şüphesiz olmak Sadece iman etmekte kalmayıp Ve gerçekten Şüphesi olmayan Kalbinde en ufak bir Şüphe taşımayan Yakin bir bilgiyle iman eden Manasında Allahu Teala Teala Yûkinûn Diyor yani ahiretin var olduğuna şeksiz, şüphesiz, kuvvetli derecede adeta görüyormuşçasına, adeta yaşıyormuşçasına yakin bir bilgi ile, ilim ile iman ederler o insanlar. Kim? muttaki kullar. Beşinci özelliği de bu. Ulaike, beş tane özelliği saydıktan sonra Yüce Rabbimiz diyor ki Olaike ala huden demir rabbihim. İşte bu beş özelliği üzerinde barındıran, taşıyan bu beş özelliği taşıyan muttaki kullar Rablerinden kendilerine verilen bir hidayet yolu üzerindedirler. Yani İslam üzerinedirler, yani Kur'an yolu üzerindedirler, yani sünnet yolu üzerindedirler. Ala huden min rabbihim. Rablerinden kendisine gönderilen, kendisine, kendilerine tavsiye edilen, emir buyrululan Kendilerine bir yol olarak gösterilen Hidayet yolu olarak gösterilen e, O yol üzerindedirler O beş özelliği Taşıyan o insanlar Hüdem Min Rabbihim Rablerinden bir hidayet üzerindedirler Ve ula'ike Humul muflihun İşte onlar var ya Bu beş özelliği e, Üzerinde barındırarak Rableri katından gelen bir hidayet yolu Üzerinde yürüyenler Var ya onlar kurtuluşa erecek yegane gruptur. Yani burada tabi ki e, ayetin vurgusu sadece ve sadece kurtuluşa erecek olanlar bunlardır. O vurgu bu manayı gerektiriyor. Sadece kurtuluşa erenler, felaha erenler, muflihun olanlar, muflih olanlar sadece bu özellikleri taşıyanlardır. Bu özellikleri taşıyarak Rableri katından kendilerine bir hidayet yolu olarak gönderilen, yolda yürüyenler, o yolda, o istikamette hayatını, inancını sürdürenler, yaşamını sürdüren o insanlar, yegane kurtuluşa eren gruplardır, grup olacaklardır diyor Yüce Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, bu şekilde Bakara suresinin 5 ayetiyle ilgili kısa kısa bilgiler verdik. Konumuzun başında bazı hadis-i şerifler naklettik. Hadis-i şeriflerle ilgili bazı konulara temas ettik. Bir hadis-i şerifin Arapçasını okudum. Fakat orada bir, hatta okurken bir kelime eksikliği de yaptık. Onu da inşallah gelecek sohbetimizde, çünkü orada bilinmeyen bazı garip kelimeler gördüm daha sonra. O hadis-i şerifi Arapçası'nı okuyup da Türkçesini vermemiş olduğum bu hadisi şerifi de inşallah gelecek dersimizde sizlere araştırmak suretiyle manasını aktarmaya gayret edeceğiz. Evet Allah hepinizden razı olsun Yüce Rabbimiz. Bizleri hakkı öğrenen dinleyen ve o yolda hayatını idame ettiren kullardan eylesin ve akhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ajmain evet soru kısmına ve cevap kısmına geçeceğiz inşallahü teala ve e, ekranda sorularımıza bakacağım şimdiden itibaren